Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda epeyce konuşuldu. Hem Galataport'un Atatürk Kültür Merkezi'nin açıldığı açılışlarının önceki programda da konuşmuştuk. Sinan Operası gibi hayli medyada da konuşulan e, resmi makamlarca da üzerine çokça tanıtım, söyleşi vesaire yapılan etkinlikler olduğu günler geçirmiş olduk. Şimdi bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali meselesini biraz böyle sorular sorarak, e, kendi deneyimlerini, deneyimlerimizi paylaşarak soruların soruları doğurduğu bir şekilde ele alalım bir programda ben istedim. Bunun için de sevgili Nazım Dikbaş'ı davet ettim. Kendisi de çok sevindim ki kabul etti. Kendisi aktivist, sanatçı, çevirmen, barış Akademi'sini ve en az 30 yıldır da Beyoğlu'nda yaşayan bir Beyoğlu'lu ki aynı zamanda Beyoğlu kent savunmasının da kurucularından diyeyim. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki beraberiz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Önemli bir konumuz var bugün. Evet, epeyce de önemli. Bakalım kısıtlı süremizde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ortaya çıkardığı, doğurduğu, hangi soruların ne kadarını kapsayabileceğiz. Çünkü aramızda da konuşuyorduk bu kaydı yapmadan önce. Önemli olan hani birer uzma olarak bunun cevabı böyledir gibi bir tutumdan ziyade çeşitli sorular sormak, başka soruların sorulmasına vesile olmak, biraz bir tartışma başlatmak ve kendi deneyimlerimizden konuşmak, gündelik hayatımızda kullan. Vakit geçirdiğimiz, mekanlı ürettiğimiz buralara dair kendi deneyimlerimiz üzerinden konuşmak diye düşündük. Şimdi ben kısaca Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilgili de kısaca bilgi vereyim. Bilmeyen dinleyicilerimiz yoktur diye düşünüyorum ama Kültür Bakanlığı girişimiyle başladı. 30 Ekim 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Özetle Galata Port'tan yeni tamamlanan bu yerden turistlerin Galata Kulesi'ne ve buradan İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlıhan gibi, Serkıldorian gibi Çeşitli mekanlara ve en sonunda da yeni Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Meydanı'na Taksim Camisi'ne uğramaları ile biçimlenen bir turistik kültürel rota. Bununla ilgili de özellikle rota üzerindeki paket postanesi, Karaköy Yolcu Salonu, Narmanlıhan, Emek Sineması, Demirören gibi pek çok yapı için, mekan için sivil girişimlerin uzun soluklu koruma mücadeleleri yürüttüğünden dinleyicilerimiz zaten haberdardır, bizzat parçası olmuşlardır. Biz de programlarda mümkün mertebe zaten yer verdik, veriyoruz. Şimdi bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılmasıyla birlikte eskiyle yeniyi buluşturmayı kültür sanatın tarihle iç içe olduğunu özellikle vurgulayan bir resmi söylemler dizisi takip ediyoruz biz de. Bu söylem bize ne söylüyor diye merak edip bunun doğurduğu yeni sorulara dair konuşalım karşılıklı. istedik telefonla da olsa. Diyeyim ben böyle bir kısa bir girizgah yaptım. Belki hani size buradan sözü verebilirim. Bir önerdiğiniz başlık vardı programın da ismine hitaben açık olmayan mekan olarak bey olduğunda ne <gülüyor> görüyoruz diye. Ben böyle bu soruyla hemen sözü bırakayım. Ya çok teşekkür ederim. Şimdi bu konu çok geniş bir konu. Ee, çok e, ayrıntılara da gireceğiz veya genel hatları da görmeye çalışacağız. O yüzden ben baştan konuşmanın geneline hakim olsun istediğim iki kavramla başlayacağım. İki olumlu kavramla. Bağımsızlık ve dayanışma. Ee, Tüm bu söylediklerimizi, söyleyeceklerimizi, soracaklarımızı bu e, iki şüphesiz el üstünde tuttuğumuz iki kavram e, ışığında görmeye çalışalım. Ee, sanatçı olarak, aydın olarak, e, birer bağımsız e, birey olarak biz bu e, kavramlara ne kadar yakınız? Biz bu kavramları ne kadar yaşatabiliyoruz? Değil mi? Bunlar bizim için önemli kavramlar. Bir de tabii ki e, o güzergahın her aşaması bir mücadele içeriyor. Her aşaması bir saldırı ve yıkım içeriyor. Ama belki e, en önemlisini söylemek lazım. En vurucusunu söylemek lazım. Eğer Gezi direnişi olmasaydı bu Beloldük kültür yolu denen şey muhtemelen Gezi'de yapılacak, ABD'de bitecekti. O orada o onların tırnak içerisinde orada taçlanacaktı. Çünkü en büyük rant, en büyük simgesel yıkım orada gerçekleşmiş olacaktı. Tabii bu olmadı. Zaten bizim çıkış noktamızdı. Bu oluşturmadı. Bu birinci bir bakış. İkincisi açık mekan, açık olmayan mekan. Programın çok güzel bir ismi var. Ben ondan hareketle düşündüm. Beyoğlu bizim için ne kadar açık bir mekan. Şimdi e, tabii söylenmeyen, hatta bazen e, Beyoğlu Kültür Yolu'na yönelik e, eleştirilerde de veya değerlendirmelerde de e, nesneye İnsan çok kapıldığı için, e, miyoplaştığı için unutulan bir şey var. Beyoğlu bir mekan olarak açık mı? Hayır, Beyoğlu bir mekan olarak bizim rahat hareket edebildiğimiz bir yer değil. Ve kalabalıktan bahsetmiyorum. Beyoğlu'nun e, merkezinde, İstiklal Caddesi'nin ortasında Galatasaray Meydanı var. Galatasaray Meydanı'nda biz bugün yürüyemiyoruz. Değil mi? Galatasaray Meydanı e, polis ablukası altında. Ne zamandan beri böyle? E, Cumartesi anilerinin... 700. hafta buluşmasına e, yapılan saldırının ardından burası kapatıldı e, ve o günden bu yana burada sadece cumartesi anneleri değil başka gruplarda gösteri yapamıyorlar başka gruplarda bir araya gelebiliyorlar bunu da geçtim e, insanlar yürüyerek oradan geçemiyorlardı ve tabi kanıksamak çok çok fena bir şey ama e, bütün meydanın e, ağır silahlar e, taşıyan emniyet görevlileri tarafından tutuluyor olmasını da biz bir şekilde her gün görüyoruz böyle yaşamaya devam ediyoruz bu herhalde ilk vurgulanması gereken şey yani biz biz e, beyoğlunun bir açık mekan olarak kullanabiliyor muyuz devamında da gezi parkına geliyoruz e, beyoğlu kültür Yolunun bazı etkinliklerinin gizli parkı içerisinde de işte bazı sanat yapıtları, işte mimarlık sunumlarının burada yerleştirildiğini görüyoruz. E ama parkın da büyük kısmı şu anda e, polis otoparkı olarak kullanılıyor. E, maalesef üzülerek söyleyeceğim diğer bir kısmı da belediye otoparkı olarak kullanılıyor. Ve bu Beyoğlu'nun başka birçok yeri için de geçerli. E, bu bu şartlar altında bir kültür yolundan bahsetmek. Hatta bir festivalden bahsetmek zaten mümkün olmazdı. Daha konuya gelmedik bile onu söylüyorum. Zaten mümkün olmazdı. E, neyin festivali, neyin kutlaması, bu şartlar altında neyin kutlaması? İnsanlar kutlamak için herhangi bir şey hakkında e, kendi fikirlerini, bağımsız fikirlerini söylemek için bir araya gelemiyorlar ki. Bu, bu vurgu herhalde önemli. E, ve tabii beyoğlu kültür yolu ifadesi kullanıldığı andan itibaren bu son... E, durumu kastediyorum. Çeşitli e, şekillerde buna tepkiler dile getirildi. Bunlar arasında son derece naif, spontane tepkiler de vardı. Mesela bir tane e, Instagram stories'i gördüm. E, bir arkadaşım İstiklal Caddesi üzerinde ve Beyoğlu'nun yan sokaklarında sabah kendi işine giderken karşılaştığı e, park ihlallerini, çok kibar bir ifade oldu bu ama, park ihlallerini çekerek Böyle bir uzun Beyoğlu Kültür Yolu videosu yapmış. Bir diğer arkadaşım Beyoğlu'nda gördüğü başka sahneleri, Beyoğlu'nda gördüğü yoksulluk sahnelerini, Beyoğlu'nda gördüğü yıkım sahnelerini ard arda sıralayarak. Bunları tabii artık elimizde imkanlar var. Herkesin elinde bir kamera, herkesin elinde bir yayın aracı olduktan sonra bu mümkün. Bir Beyoğlu Kültür Yolu hattı çizmiş. Peki Beyoğlu Kültür Yolu yeni bir şey mi? Hayır. Beyoğlu Kültür Yolu Mevcut iktidarın, Beyoğlu ne de şu anda elinde tutan mevcut iktidarın önceki dönemde e, pazarlamaya çalıştığı bir proje. Burada da tabii her zaman şu var, bir taşla birden fazla kuş. Hem e, sansür, hem muhalefeti geriletme, hem rant, hem talan, e, hem e, kültürel mirasa çeşitli şekillerde umursamazca zarar verme. Hem de bütün bunlar hakkında herhangi bir soru sorulmasını engelleme ve bu pratiği e, yerleşik kılma. Biz ta o zamandan itibaren Beyoğlu Kent Savunması olarak, İstanbul Kent Savunması olarak, e, çeşitli odalar, mimarlar, şehir plancıları olarak ve Beyoğlu'nda yaşayan insanlar olarak bunun bir e, hem süsleme hem kapatma çalışması olduğunu, meselenin de sadece tek tek binalarla ilgili olmadığını anlatmaya çalıştık. Ee, benim için en yaralayıcı olan yıkımlardan biri. Ee, Narmanlıhan yıkılmadan önce yaptığımız eylemlerde iki şeyi çok açık olarak vurguladık. Evet Narmanlıhan tabii ki çok önemli. Ee, İstiklal Caddesi üzerindeki en eski iki binadan bir tanesi. Ee, diğeri bizim Fransız kültür olarak bildiğimiz eski ve arız tanesi. Ee, Beyoğlu Belediyesi'nin yetkisinde değil. Dolayısıyla orayı yıkamazlar. Bunlar tabii ki önemli. Tarihi olması geçmişte orada. Üstlenmiş olduğu işlevler, orada sanatçıların yaşamış çalışmış olması falan. Ama Beyoğlu'nun bütünlüğü önemlidir. Yapısı önemlidir. Bir, bütün binaların birbiriyle ilişkisi, bütün sokakların birbiriyle ilişkisi ve burada yaşayan insanların, burada yaşayan bütün canlıların birbiriyle ilişkisi önemlidir. Bu bir ilişki meselesi. Diğeri de şuydu, bu bir geçmiş yüceltme meselesi de değil. Yani geçmişteki Beyoğlu'nu da sınırlanabilecek ve böyle eleştirilebilecek bir mesele de değil. Beyoğlu'nda şimdi yaşayanların ve gelecekte yaşayanların da meselesi. Dolayısıyla bugünü geçmiş ve gelecekle birlikte değerlendirmeyen bir bakış, şu anda gördüğümüz bakış, Beyoğlu'nu da e, zayıflatacaktır. Beyoğlu bizden alacaktır diye bir giriş yapalım. Evet, çok teşekkürler. Şimdi hem bu eskiyle yeninin... Buluşmasının özellikle işte bu resmi söylemlerde çokça vurgulanan ön plana çıkan bir durum olduğunu özellikle Atatürk Kültür Merkezi örneğinde Kültür Yolu Festivali açılışının bakanlıkça yapılan toplantısında da takip edebiliyoruz ve bunun özellikle bir tür... Kültür yolu ile meşrulaştırma mı veya bir tür temellik mü olduğu da tartışılıyor. Burada mesela Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasındaki bir cümle benim dikkatim çekti. Öncelikle modernizm, sanat, kültür ve tarih unsurlarıyla bezediğimiz şüphesiz dünya çapında bir marka olacağına inandığımız Beyoğlu Kültür Yolu diye bir demeci vardı. Şimdi... ...modernizm, sanat, kültür ve tarih unsurlarıyla bezediğimiz demesi de ilginç... ...çünkü buradaki birçok modern mimarlık mirasının da... ...yıkılıp yeniden yapıldığı da bir durumdan bahsediyoruz. Yani burada aynı zamanda da miras ya da tarihsel değer... ...ya da bunun hangisinin korunduğu ya da kim için, kimin koruduğu meselesi... ...soruları da ortaya çıkıyor. Yani buralardan da biraz bakmak önemli diye ben düşünüyorum. Önemli tabii yani burada biz... E Biraz belki şunun ötesine geçebilmemiz gerekiyor. Ee, biz belki o, e, ne kadar e, karşı da olsak, ne kadar eleştirsek de e, söylem ve eylem birliği atfettiğimiz zaman Kültür Bakanlığı'na veya Be Beyoğlu Belediyesi'ne aslında onlara iltifat etmiş oluyoruz. Yani bu insanların, e, bu yapıların dedikleriyle yaptıkları arasında bir tutarlılık vardır diye varsaydığımızda bu tabii bizi daha atıl bir konuma götürür çünkü o cümlenin kuruluşuna baktığımızda ne varsa koy sepete kültürde modernizmde sanatte bezeme de hepsini de ondan sonra ranta devam ondan sonra yıkıma devam işte geçen gün ilk defa e, aklıma gelen ben de bu şekilde uyanan bir belki mecazla cevap verebilirim şimdi bunları Sayıyorlar bu isimleri. Narmanlıhan'ı yıktılar ama oraya Narmanlıhan demekte de ısrarlılar. Ee, Emek sinemasını yıktılar, e, Serkidoryan'ı yıktılar. Oraya işte Gran Pera diye bir isim yapıştırdılar. Ama arada bir şimdi görüyoruz bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sırasında. Oraya yine böyle bir Serkidoryan demeye başlamışlar. Ve AKM'yi yıktılar. Sebepsiz yere yıllarca atıl tutarak e, bütün eleştirilere rağmen ve yerine yapılan şeye de AKM demek istiyorlar. Şimdi biraz da belki bir bilim kurgu bakışıyla ama çok da uzak olmayan bir bakışla şöyle diyebiliriz: Birisi beni öldürse, beni öldürdükten sonra benim DNA'mı alsa, benim de o DNA'dan hareketle yakında herhalde mümkün olacak. Belki biz görmeyiz ama benden bir tane daha üretse, ondan sonra ertesi gün onu ortalara salsa. Benim arkadaşlarım da ona "Aa Nazım, ne haber, nasılsın?" filan dese. O işte Nazım mı yani? Bu onun aynası. Ee, evet Normanlı Han'da Han'ın Narmanlıhan yerine yapılan şey. Normanlı Han'la alakası olmayan korkunç betondan e, kavun içi bir pasta. Çok berbat bir e, berbat bir üretim diyelim. Ama e, çok daha incelenmesi gereken, çok daha başka bir e, dinamiği olan, çok daha büyük bütçeli AKM'de bazı ayrıntılarda insanı ürpertici benzerlikler var. O yüzden bu ne diyelim bu zombi projenin öyleymiş gibi yapan projenin biraz da bu gözle bakılması lazım. Hem bir cinayet var, hem de ortalıkta dolaşan tuhaf zombiler var ve bunların bunların bunların kültür olduğunu, bunların o eski yapılar olduğunu kabul etmemiz isteniyor. Bu tabii ki çok daha küçük ölçekte de geçerli. Hemen bir gelsek hemen görürüz Beyoğlu'nun çeşitli yerlerinde tamamen yıkılıp yerinemış gibi yapılmış, bazısı benzeyen, bazısı benzemeyen e, yapılar ama bir yerden sonra buna bununla ilgili bir tepki vermek gerekiyor. Böyle görüyorum. Evet, kesinlikle. Yani bir yandan özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nin oldukça canlı, neredeyse agresif bir sosyal medya üzerinden, medya üzerinden tanıtımı yapıldı ve orada benimsenen de AKM ye yeniden Sloganıydı ve bunun da ben de etrafımda kendi arkadaşlarımdan, çevremdeki insanlardan benimsendiğini takip edebildim. Yani Sinan Omacan paylaşmıştı bir tür kolektif demans yaşıyoruz galiba diye hani buradan da onu selam göndermek istiyorum. İyi bir yorum olduğunu düşünüyorum. Yani bu AKM'nin başka bir AKM olduğunu, yapının yıkıldığını, başka bir proje yapıldığını, yeni bir bina yapıldığını da hatırlamak gerekiyor. Şimdi bununla beraber de işte mesela Galataport yine bilmiyorum dinleyiciler ziyaret ettiler mi, gördüler mi? Ben dükkanların henüz açılmamıştı ama ziyaret edebildim. Yani orada da Paket postanesi gibi, yolcu salonunun gibi yıkılan, yeniden yapılan çeşitli yapılar var. Ve burada böyle bir e, Beyoğlu senin, İstanbul senin, Deniz senin gibi bir retorikle de burada da özellikle karşılaşıyoruz. Ve işte bu zaten Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de Galataport'tan turistlerin geldiği, başladığı bir rotayla AKM'ye kadar gittiği bir rota olduğunu söylemiştik. Burada hani benim bir başka tetiklemek istediğim soru bu. Galata Port'tan gemilerle gelen turistlerle yani dışarıdan gelene ve aynı zamanda da buralıya yani burada olana nasıl bir Beyoğlu imgesini nasıl bir temsille sunuyor bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali diye ben bir başka soruyla tetiklemeye devam edeyim. Şimdi o üçünü birlikte anlamaya çalışalım. Evet yani burada herhalde asıl mesele yani pazarlayanlar açısından hem hem kültürel ideoloji açısından hem de düz para açısından, sermaye açısından e, büyük mesele AKM'ydi. E, Beyoğlu Kültür e, Yolu Festivali dedikleri şeyi de bunun süsü, bunun e, anlatıcısı, hani oraya doğru gitsin insanlar veya işte diğer şeyleri de bu arada araya sıkıştırmış olalım. İşte biraz da modernli kültürlü görünelim. Ki burada bir şey var yani onu da anlamaya çalışmak lazım normalde. Bu düz karşı çıktıkları bir şeydir. E, burada bir şey var evet. E, bununla birlikte Galata Port'ta kısmen. E, tamamen olmasa da çünkü o kompleksin içerisinde işte İstanbul Modern de var e, ve Karaköy'e daha yakın e, binaların henüz e, inşaatı tamamlanmamış filan e, onun da açılması sözü ve insanlar tabii ki e, şimdi oraya bakıyorlar bazı insanlar işte eleştiriyorlar hakkında eleştiri yazıları yazıyorlar e, evet. ama onun da girişinde e, Galata Portunda girişinde görüyoruz Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinin sergilerinden bir tanesinin Dev gibi afişi var. Yani bu da bunun bir parçası diye. Eleştirileri de hatırlayalım daha fazla e, bilgi edinmek isteyenler için. Ben Politeknik'in hazırlamış olduğu e, yazıyı gördüm. E, sevgili Cihan Baysal yazmış. E, Yaşar Adanalı bir tweet dizisi yapmış. Bu, nedir bu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galata diye Bunlar e, önemli eleştiriler. Daha fazla bilgi e, içeren. Başka bir bakış içeren eleştiriler. Bunları da anlamak lazım. Burada olup biten, burada nasıl olacak? Evet, ben de gittim baktım ve anlamaya çalıştım. Burada ne olacak? Bu nasıl bir yapı olacak? Çünkü çok yüksek gelirli insanlar için, İstanbul'da bir olsa, ancak çok yüksek gelirli insanların faydalanabileceği bir şey olduğunu tahmin ediyorduk. Düşündüğümüzden de kötü, çok kötü bir his veren bir yer. Evet. Gemilerden bir tanesi de yanaşmış. Ona da e, yani hemen başlamış o mesele. E, anladığım kadarıyla gemilerin bir gece değil iki gece kalması için de böyle hani tam e, olabilecek en sert e, kapitalist yaklaşımla e, o büyük gemilerin birden fazla gece kalabilmesi için de pazarlıklar varmış. Böyle bir yapı öngördükleri kompozisyon bu. Bu tabii ki bizi e, İstanbulluyu buradan dışlayacak bir İstanbul'un orada bulunmasını engelleyecek bir yapı ee, veya sadece sahilden geçebilmesini ki şunu anladık orada kurulmuş olan e, yapı sayesinde e, gemiler geldiğinde zaten denizi göremeyecek şekilde bir e, durum da oluşuyor. Mesele sadece denizi görmek olmasa da aşağı yukarı böyle bir şey e, yani Galata Port'ta Halik Port'ta e, Beyoğlu Kültür Yolu'da. E, B yolunu bir yüksek rant merkezine dönüştürmenin planıydı. En başından beri içinde insan yoktu. Bu böyle, bu bu böyle. Bunu anlamak ve anlatmak gerekiyor. Buna karşı direnmek gerekiyor. Buna karşı bir dayanışma oluşturmak gerekiyor. Evet yani gözlemlediğiniz, deneyimlediğiniz zamanda aslında bu söylemlerin gerçekliğiyle performansıyla karşılaşmanız gerçekten ilginç oluyor. Bu Galata Porta gemi yanaşma örneğiniz bence çok kritik. Ziyaret etmeyen dinleyiciler için söyleyelim. Yer karoları iki buçuk metre iki buçuk metre gibi boyutlarda ve 90 derece dönerek aslında bir duvar oluşturuyor oraya büyük gemiler yanaştığı zaman. Dolayısıyla İstanbul Sen'in Deniz Sen'in sloganıyla ortaya çıkmış olan projenin en büyük mottosunun aslında bir tür ilüzyon olduğunu görüyorsunuz gemiler geldiği evet, zaman. Evet oradaki senin biz olduğumuzdan emin değilim mi <gülüyor> birileri onlar. Kimse evet. alınmasın. <gülüyor> evet, burada ona gelmek istiyorum aslında. Yani bu özellikle bir tür turistik rota olarak ve özellikle bakanlık söylemlerinde, açılış söylemlerinde özellikle bunun işte dünya çapında bir marka olacağı, Türkiye'nin işte tekrar bir turist topografyasına eklenebileceğine dair söylemlerin çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bunu Buradan o soruya geçeceğim. Bu festivali bir tür turist gösterisi yani bir tür spektakl olarak görebilir miyiz ya da daha öncelerde bu özellikle 2000'lerde tartışıldığı tartışıldı. Dalan döneminde yine Tarlabaşı Bulvarı'nın Haliç'ten Yeni Boğaz Köprüsü'ne turistleri bağlayacak bir rota olarak o kadar yıkıcı müdahaleleri yine bu bağlamda tartışılmıştı. Böyle 2021'de bunu nasıl bir tür gösteri olarak görebiliriz ya da görebilir miyiz? Yani bunun, bunun turistik bir boyutu olduğu ortada. Yani o e, dev turist gemilerini çağıran yapının veya işte Galaport'un tamamını bir açık AVM'ye dönüştüren e, Beyoğlu'nda her gün yeni bir binanın kaybıyla yeni bir çok büyük alışveriş merkezi veya çok büyük bir tek marka e, şubesi açılmasıyla oluşan yapı. Evet şüphesiz e, ya e, belli bir türdeki yabancı turiste yönelik bir dönüşümdür ya da Varlıklı başka bir e, kesime yönelik bir dönüşümdür. Bazen bu iç içe geçer. Olmayan şu, herhangi bir şekilde e, kültür nedir, tarih nedir, e, bu konuda burada yaşayanlar ne düşünüyor? Bu, bu konuda burada yaşayanların e, kendi hayatlarını daha mutlu kılacak, e, daha ferah kılacak ne yapılabilir sorularını tamamen dışlandığı bir e, sistemin işlediği ortada. E, ama böyle bir şeye hangi turist gelir, nasıl gelir? Şimdi bizim de belki yani bizim hem tarihimiz hem talihsizliğimiz İstanbul o kadar e, yoğun bir e, tarihin ve kültürün olduğu bir şehir ki işte biraz da belki rant düşkünlerinin iştahını kabartan da o harca harca bitmiyor. Yani işte Galata Port'un ortasında da yine bir sürü inanılmaz kıymetli tarihi eser var. Onlar bir şekilde korunmuş, temizlenmiş filan falan. falan. E, i̇şte onların da arasından geçirdi onların orada birer... Süs gibi durdu. işte birer işte e, bundan da var burada filan gibisinden durdu. bir yer haline gelmiş ama mimari bir değil daha doğal hayatın içerisinden bir bakışla hani baktığımızda oradaki dokunun tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Evet gerçekten öyle. Yani bu uzlaşım temelli resmi söyleminde bunun da yanı sıra çeşitli farklı kültürel aktörlerin de eklemlenmesiyle perçinlendiğinde de görebiliyoruz aslında. Yani bu aktörler ağına da baktığımızda yeni soruları tartışmaları da düşünmek ortaya atmak önemli diye ben düşünüyorum. Bu aslında tabii en kritik konumuz evet. Burada en yaralayıcı şey şu oldu. En kahredici şey şu oldu. Şimdi neticede. Bizim son dönemki yaşamış olduğumuz deneyimleri şekillendiren ağır bir baskı dönemi. İstanbul'un, Beyoğlu'nun çok ötesinde ağır bir baskı dönemi. Ve buna karşı geliştirilmiş bir dayanışma. Bu dayanışmanın içerisinde görmek istediğimiz, gördüğümüz zamanında gördüğümüz belli sanatçıların veya mimarların veya bireylerin çok kolay bir biçimde Kültür Bakanlığı ve Be Beyoğlu Belediyesi sponsorluğunda dolayısıyla onların tamamıyla himayesinde başka türlü olamayacak bir şekilde e, bazı sergilerin içerisinde işte bu sanat e, güncel sanat sergisi olsun, mimarlık sergisi olsun e, Gezi Parkı içerisinde böyle bir süs gibi bir kenar süsü gibi ve şüphesiz olup biteni meşrulaştıran şüphesiz bu yıkılıp yapılan her şeyi meşrulaştıran bir şeyin içerisinde nötrleştirilmesi çünkü bu onlar için de bir e, kimlik kaybıdır onlar için de bir yitiriştir e, kendilerini yani bir kere böyle bir şey yaptıktan sonra e, insan nasıl aynı e, kararlılıkla nasıl e, aynı mesafeyle sistemi eleştiren bir şey yapabilir bu arada bir yaparım sonra idare ederim e, gibi bir şey değil ki ve işte bu katıldığını gördüğümüz sanatçıların da bu, katıl, bu durumdan çok memnun olmadıklarını şöyle görüyoruz. Neticede çok yoğun bir sosyal medya çağındayız. İnsanlar katıldıkları sergileri, parçası oldukları şeyleri yoğun bir şekilde sosyal medyada paylaşıyorlar. Paylaşanların paylaştıklarını onlara bir karşılıklı böyle bir iltifat çerçevesinde paylaşıyorlar. Bunlar iyi şeyler olabilir. Ama bu sergilerle ilgili olarak mesela başka bir mahcubiyet olduğunu... Yani yaptıklarının farkında olduğum olduklarını da görüyoruz. O zaman bu nedir? Nasıl olmuştur? Neden kabul etmişlerdir? Ee, neden bunun içinde yer almışlardır? Ve bütün eleştirilere rağmen de hayır öyle değil de demedikleri halde sessiz kalmayı seçmişlerdir. Bu e, hem gerçekten hissettiğim her zaman kahır bununla ilgili olarak bu nasıl oldu üzüntüden de ağır bir şey ama bu bir yandan da bundan sonra gelecek kuşak için çok yoğun bir sermaye, çok yoğun bir sadece para için, sadece kariyer için çalışma baskısı altında olan yeni kuşaklar içinde o öyle yapıyorsa ben de öyle yapabilirim hissini güçlendirebilecek. Yani bir direniş duruşunu, bir dayanışma duruşunu kıracak bir davranış. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu maalesef böyle. Tabii ki bizi daha çok yaralayan tek tek kişiler ama kurumlarında özel olsun, Kamusal olsun kurumların da bunların içerisinde olduğunu gördüğümüzde bunlar yaralayıcı ama biz de sözümüzü söylemekten geri durmayacağız. Evet birlikte burada bugün tüm bu konu üzerine sorular yöneltmek, birlikte düşünmek gerçekten çok değerliydi. Daha sorulacak çok soru var. Daha bu konu üzerinde konuşmaya devam edeceğimizi ben düşünüyorum. Sevgi Nazım Dikbaş'la birlikteydik. Açık Mimarlığı dinlediniz. Söz Very good, very good.